Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi, Emanet Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu şöyle buyurur. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de, onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bundan endişeye düştüler. İnsan bunu tuttu, sırtına yüklendi. Çünkü o, çok zulümkar. Çok cahildir. Bu ayetteki emanetten murat, Allah Celle Celaluhu'ya itaat ve işlenince sevap veya ceza verilen şeylerdir. Kurtubi der ki, ayetteki emanet kelimesi, bütün dini vazifelere şamildir. Alimlerimizin ekseriyetinin fikri de budur. Bazı alimler der ki, emanetin göklere ve yere arz edilmesi bir temsildir ve açıklaması şöyledir. Gökler ve yer o kadar büyük olmalarına rağmen eğer emanet yani ilahi emirler onlara yüklenseydi bu teklifi ağır bulurlardı. Emanet kelimesi imandan türemedir. Kim Allah'ın emirlerinden ibaret olan emaneti muhafaza ederse Allah Celle Celaluhu da onun imanını muhafaza eder. Allah Celle Celaluhu'nun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Emaneti korumayanın imanı yoktur. Ahdinde durmayanın dini yoktur. Şair der ki, Helak oldu. Korkup hıyanete göz yuman. Emaneti korumaktan çekinen, Uzak duran. Dini de, insaniyeti de terk etti. Uğradığı musibetler, Birbirini takip etti. Başka bir şair de şöyle der, Hıyanete göz yummayı adet edinen, ''Odur işte, belalara çarpmış görünen, musibetlere uğramaktan geri durmaz. Ahdini bozanlar, ebediyen olmaz.'' Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, ''Mü'min, hıyanet ve yalan bulunmayan her güzel huya ve harekete itaat eder. Ümmetim, emaneti ganimet, sadakayı da ziyan kabul etmediği sürece hayırlı yoldadır.'' Size emanet edene emaneti veriniz. Hıyanet edene hıyanet etmeyiniz. Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Münafığın üç alameti vardır. 1- Söylediğine yalan karıştırır. 2- Vaadinde durmaz. 3- Emanete hıyanet eder. Emanete hıyanet, bir sırrı ifşa etmek, kendisine bırakılan bir şeye, gerek inkar etmek, gerekse muhafaza etmemek, veya izinsiz kullanmak suretiyle, hıyanet etmektir. Emaneti muhafaza etmek, mukarrabin meleklerinin, ve peygamberlerin sıfatı, takva sahiplerinin mizacıdır. Nitekim, şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur. Şüphesiz Allah, Size emanetleri ehil ve erbabına vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle ilemenizi emreder. Allah bununla size hakikaten ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah sözlerinizi, hükümlerinizi hakkıyla işitir. Bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. Müfessirler diyorlar ki, bu ayet şer'i esasların birçoğuna şamildir. Ayete muhatap olanlarsa idareciler ve bütün diğer mükelleflerdir. O halde mazlumları gözetmek ve onların hakkını almak idareciler üzerine vaciptir. Bu bir emanettir. Yine Müslüman ahalinin bilhassa yetimlerin malını ve mülkünü tecavüzlerden korumak idareciler üzerine vaciptir. Alimler üzerine de avam tabakasına dini esasları öğretmek vaciptir. Avam tabakasına dini esaslara öğretmek bir emanettir. Bu emanetin korunmasıyla alimler mükelleftir. Evladını güzel bir terbiye ile yetiştirmek baba üzerine vaciptir. Çünkü evlat anne babaya birer emanettir. Bu emanetin korunması onu güzel terbiye etmekle olur. Nitekim Allah Celle Celaluhu'nun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Hepiniz çobansınız. Hepiniz sürünüzden mesulsünüz. zeher Riyasta şöyle yazılıdır. Kıyamet günü birisi Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna getirilir. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, Filanın emanetini yerine verdin mi? Hayır ya Rab. Bu cevap üzerine Allah Celle Celaluhu bir meleğe bunu alıp cehenneme götürmesini ve cehennemin bir çukurunda Emaneti aynen göstermesini emreder. O cehennemde yukarıdan aşağı 70 senede düşer. 70 sene sonra bir çukura varır. Sonra emanetle beraber yukarı çıkar. En üst tabakaya gelince ayağı kayar, Yine aşağı düşer. Yine çıkar, yine düşer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati neticesi, Allah Celle Celaluhu'nun lütfu yetişip de, Emanet sahibi, emanete hıyanet edenden razı oluncaya kadar bu çıkıp düşmeler böylece devam eder. Allah ondan razı olsun, Selem'i anlatır. Bir ara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Namazı kılınmak üzere bir cenaze geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borcu var mı diye sordu. Dediler ki hayır ya Resulallah. Bunun üzerine onun namazını kıldı. Sonra bir cenaze daha geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borcu var mı diye sordu. Dediler ki, Evet ya Resulallah. Resul aleyhisselam sordu. Bir şey bıraktı mı? Dediler ki, Üç lirası var. Bunun üzerine onun namazını da kıldı. Sonra üçüncü bir cenaze getirdiler. Allah Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem yine borcu var mı diye sordu. Dediler ki, evet ya Resulallah. Resul aleyhisselam sordu, bir şey bırakmış mı? Dediler ki, hayır ya Resulallah. Resul aleyhisselam buyurdular, o halde arkadaşınızın namazını kılın. Allah ondan razı olsun. Katedenin naklettiğine göre bir gün bir defasında biri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordu. ''Ey Allah'ın Resulü, ben sabırla, kaçmadan, düşman karşısında, Allah yolunda öldürülsem, Allah günahlarımı affeder mi?'' Resul aleyhisselam buyurdular. ''Evet.'' Sonra, adam gitmek üzere dönünce, arkasından şöyle seslendi. ''Allah, Celle Celaluhu, şehidin her günahını affeder.'' ''Fakat borcunu affetmez.''